Merhaba, Değişim Rüzgarları haftanın en dinamik günlerinden biri olan Perşembe'de de sürüyor bütün hızıyla. Belediyeler kentte insanın hayatına demek ne kadar dokunuyor. Çünkü kentli insanların Change.org üzerinde belediyeleri muhatap alan pek çok kampanyasıyla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir yenisi İstanbul'un son yıllarda hızla büyümesinin sonucuna katılan yeni bir belediye olan Başakşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi aslında genel olarak belediyelerin görevlerini daha iyi yerine getirmesi. Fakat asıl odak noktası ise aşırı yapılaşmanın getirdiği karmaşanın giderilmesi. Hakan Şahin tarafından başlatılan kampanya Başakşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarıyla ruhsat ve imar planlarının Başakşehir'deki kıyıda köşede en küçük boş arsa dahi betonlaştırmaya ve akıllı sistemler adı altında etrafı duvarlarla örülü yaşam alanları yaparak insanları sınıflandırmaya yönelik başladığınız Söyleyerek söze giriyor kampanyayı başlatan kişi. Henüz belediyenin Başakşehir Onurkent'te hali hazırda ikamet eden binlerce vatandaşın tapusundaki satılmaz devredilmez şehrini kaldırmadığını söyleyen Hakan, 775 kanun numaralı Gecekondu kanunu sebep göstererek Onurkent halkının tapusu üzerindeki belediye şehrini kaldırmayanların Onurkent sınırları içerisinde bulunan boş arsaları paraya dönüştürürken, bu kanunun adını bile anmadıklarını anlatıyor. Başakşehir'deki mevcut yapılaşma üzerinde en küçük boşluğa rant amacı güden yeni binalar yapıldığını söyleyen Hakan, Onurkent halkının ne yazık ki kendi parasıyla, vergisiyle sorun yaşadığını belediyeden hizmet alamadığını da ekliyor. Hakan kampanyada bölgenin haritasını paylaşıyor ve imkanı olanlardan haritaya girerek bölgeyi görmeleri veya imkanları varsa yakından görmek üzere, Gitmelerini gelmelerini talep ediyor. Güncellenmemiş haritada boş arazileri gösteren Hakan, isteyenlerin gidip semt yerinde de inceleyebileceğini ekliyor. Belediyenin elindeki işleri bir sonuca kavuşturmadan boş arsalara ruhsat vererek kendi kasasını doldurduğunu söyleyen Hakan, Peki bu kasa kim için doluyor? Neden halkımıza, şehrimize yatırım yapılmıyor? Tapu şerhleri ne zaman kalkacak? Tapu sahiplerini ne zaman teslim edilecek? Metro nerede? Halk kütüphanesi nerede? Yeşil alan, gölet nerede? Sular Vadisi'nde yatırım nerede, spor alanları nerede, bisiklet yolları nerede, Başakşehir için etaplar arası ulaşım nerede sorularını yöneltiyor Başakşehir Belediyesi'ne kampanya hakkında detaylı bilgi changeorg Başakşehir adresinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan bir kampanya var sırada Turgut Güngör tarafından başlatılan kampanyanın talebi. Halk pazarlarının sokak aralarından kaldırılması. Cadde üstüne ve sokak aralarına kurulan halk pazarlarının insanları rahatsız ettiğini söyleyen Turgut, sabahın erken saatlerinde başlayan pazar kurma telaşının günün ilerleyen saatlerinde yasak olmasına rağmen bağrış çığırışlar nedeniyle hem o bölgede yaşayan insanları hem de alışverişe gelenleri olumsuz etkilediğini söylüyor. Saat sabah 5'te pazar sokaklarına gelen pazarcıların araçlarını gelişi güzel park etmeleri nedeniyle tüm bölge ve çevresinde ciddi park sorunu yaşandığını anlatan Turgut, gün boyu trafik sıkışıklığının adeta kabusa dönüştüğünü söylüyor. Pazar kurulan alana ambulans ve itfaiye araçları da giremediği için bölgede yaşayanların can güvenliğinin 20 saat boyunca tehdit altında kaldığını, akşam saat 19'da pazarcıların tezgah toplamasından sonra başlayan çöp toplama işleminin sokak bazında en az 2 saat sürdüğünü söylüyor. Bölgenin tazlikli su ile yıkanmasının kimi zaman gece yarısına kadar da sürdüğünü söylüyor ve tumbuk bu sıralanan gerekçelerin bile insan sağlığının her bakımdan nasıl olumsuz etkilendiğini göstermeye yeteceğini düşündüğünü söylüyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise Change.org Taksim Halk Pazarı adresinde. Bir haberde Antalya'dan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönelik başlatılmış Kızılcık Yaylası'ndaki 12 taş ocağının faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor kampanya. Serkan Yaray başlattığı kampanyanın metninde kendisini, çocukluğunu Antalya'da yaşamış sade bir vatandaş olarak tanımlıyor. Antalya'nın temiz havasını ve denizinin maviliğini hep içinde taşıdığını, gittiğim yerlerde özlemini duyduğunu anlatan Serkan, tatile giderken de, tatilden dönerken de yol boyunca torosların haşmetli yeşilliği altında yolculuk yaparken Oradaki huşu ile yaşayan canlıların en ne kadar şanslı olduğunu düşündüğünü söylüyor. Bütün bu güzelliklerin el yaşamasını istemek ne yazık ki sadece dilemekle yeterli olmuyor diyen Serkan, Finike ilçesinde 5-6 yıldır yapılan mermer çıkarma çalışmaları sonucunda 300-400 yıllık sedir ağaçlarının kesilmek yerine daha kolay bir yöntem olan dinamitle yok edildiğini anlatıyor. Sorunun bununla da bitmediğini, patlamayla ortaya çıkan toz bulutunun bu patlamadan zarar görmeyen aşırlı da etkilediğini anlatan Serkan sonuçta yaralanan doğaya bir de onları yuvası olarak görmüş hayvanların eklendiğini. Amerika'da dünyanın en iyi portakalı seçilen Finike portakalının geleceğinin ise bu çalışmalar yüzünden tehlike altında olduğunu anlatıyor. Çevreyi ve doğayı sevmeyi şehrimde öğrenmiş bir kişi olarak Antalya'yı ve sonucunda tüm doğaya karşı Sorumluluğumun olduğunu düşünen bir birey olarak bu faaliyetlerin bir an önce sona erdirilmesini talep ettiğini söylüyor Serkan. Bu çalışmaların devam etmesi durumunda dünya mirası olarak görülen sedir ağaçlarının artık bizim için eski bir hatıra olacağını ekliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi changeorg taksim Antalya Taş Hoca adresinde. Bir kampanyada öğrenciler tarafından başlatılmış Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından okullarına yönelik başlatılan kampanya otomasyon sisteminin değiştirmesini talep ediyor. Mevcut otomasyon sisteminde ders seçimi başta olmak üzere pek çok adımda zorlandıklarını anlatan öğrenciler daha işlevsel bir otomasyon sistemiyle mağdur duruma düşmeyeceklerini söylüyor. Kampanya henüz olgunlaşmamış fakat yakın zamanda öğrencilerin mağduriyeti nedeniyle hızla büyüyecek gibi de görünüyor. Sırada trafikle ilgili bir kampanya var. Ulaştırma Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi yol ver anlamına gelen içi boş ters üçgen işaretinin aynı uyarıyı yazılı olarak da içermesi. Sabit Ala Alagözlü başlattığı kampanyasında trafik kazaları sonucu oluşan maddi manevi kayıpları azaltmak amacıyla TT1 koduna sahip yol ver trafik işaretinin daha anlaşılır ve daha algılanır olabilmesini talep ediyor. Makul ve kolay bir talep gibi esasında. Trafik konusunda bir diğer kampanya ise araçların Zenon adıyla bilinen parlak ve keskin ışıkların kullanımının yasaklanması. Trafikte geceleri özellikle Beyaz ışık ya da Zenon diye satılan sırf araçlar güzel görünsün diye trafikteki diğer sürecilerin hayatını tehlikeye attığını söyleyen Bahtiyar Teber, Beyaz ışık ya da Zenon insanların gözlerine aldığını parlak ışık vererek öndeki sürücünün dikiz aynalarını parlattığını ve neredeyse geçici körlüğe sebep olduğunu söylüyor. Bir an önce trafik teşkilatı tarafından üzerine gidilmesi gereken bir konu. Bu arada şoförlerin görünmediği pencerelerde kara filmlerin de hızlıca arttığını söylemek gerek ülkemizde. Trafik teşkilatı umuyorum bu konuya da el atar. Bütün yetkililerin bu kampanyaları dinlediği ve daha yaşanır bir ülke için harekete geçtiği bir yarın dileğiyle esenlikler.